Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Bumda Nasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bu hafta bir telefon konuğumuz var ama ona dönmeden önce bu bölümün destekçisi Deniz Önder'e bir kez de biz teşekkür ediyoruz destekleri için. Geçtiğimiz hafta eski bir programımızın kaydını yayınlamak zorunda kalmıştık. Ne tesadüf ki yine Karadeniz ile ilgiliydi. Uzun yıllardır çevre ekoloji artık saldırıları diyeceğimiz şeylerin yıldıramadığı Karadeniz'in yol mücadelesini ve bu korkunç projenin olası etkilerini konuşmuştuk. Konuğumuzla e, Fırtına Vadisi'ne bağlanmıştık. E, o gün olası etkileri konuştuk ama doğa hele de su durmuyor e, ve yapılan hataları anlamamızı anlatabilmemizi e, beklemiyor. E, Hopa'da yaşanan sel felaketinde 8 canımızı yitirdik. E, 3 de kayıp var bizim bu programı yaptığımız saatler itibariyle. Öncelikle Buğday Derneği olarak yıllardır tüm derelerine, heslere, heslerle göz dikilmiş, tüm tepelerine, madenlerle göz dikilmiş Artvin halkına bir geçmiş olsun diliyor ve tüm kayıplar için de sabır dileklerimizi iletiyoruz. E, açık Radyo'da çeşitli programlarda konu çok konuşuldu e, ama yeni felaketlerin yaşanmaması için inanıyoruz ki bu konunun sürekli konuşulması ve hatırlatılması e, gerekiyor. Biz de bu yüzden e, bugün programımızda Hopa'ya bağlanıyoruz. Telefon attığımızda e, bölgedeki çevre ekoloji ve yaşam mücadelesinin ön saflarında yer alan Yeşil Artvin Derneği'nin e, yönetim kurulundan ayrıca Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Bedrettin Kalın var. Bedrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi sizlere de iletiyoruz. Tüm bölge halkına teşekkür da ediyoruz. ve bu şartlar altında bile bizi kırmadığınız ve programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, an itibariyle bir son durumu alarak başlayabilir miyiz? Hopa'da ve Artvin'de hafta başında yaşanan sel felaketinden sonra son durum nedir? Şimdi tabii çok ağır bir felaket yaşadı o özellikle Hopa altı. Arhavi, Bortuka ve Hopa'da yoğunlaşan bir yağmur söz konusuydu. Şu an itibariyle işte ilçeler kendi yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Yollarını tamir etmeye çalışıyorlar. Henüz yani bugün itibariyle henüz ulaşılmamış köyler var. Helikopterle ulaşılıp işte yiyecek bırakılan, tepeden yiyecek bırakılan e, köyler var halen kendi evlerinde e, konaklayamayıp e, camide topluca camide e, konaklama yapan köyler var e, henüz dediğim gibi ulaşılmayan birçok köy olduğunu biliyoruz sopada. E, yine mahalle işleri e, çamur içerisinde şu an subaylı'da okadayız e, mahalle işleri çamur içinde halen e, e, su, suyun çekilmemiş olduğu alanlar var. Gerçekten dağların yamaçlarından kopan çok büyük bir rusubat var. Afiyat bütün kente inmiş durumda. Bir sivil inisiyatif oluşturulmuş. Bunlar işte yardımları dağıtmaya çalışıyorlar. Daha yavaş yavaş organize olan bir güç. Bütün her kesimden insanların içerisinde yer aldığı bir sivil inisiyatif. Devlet kurumları biraz bunlardan uzak durmaya çalışıyor ama her zaman olduğu gibi daha çok işi bu suylu intiyatikleri yapıyorlar. Dolayısıyla yardıma muhtaç konumda olan, zor durumda olan, hasta ve yaşlı konumda olan insanlara yiyecek, içecek ve özellikle su götürmeye çalışıyorlar. Halen ilçeli, ilçenin özellikle OPA'nın bazı, bazı bölümlerinin elektriği yok. Yine bazı bölümlerinin su ihtiyacı var. Hı -hı. Dolayısıyla bu durumda devam ediyoruz şu andaki. Hayır, hafta başından bu yana biz de kulak vermeye çalıştık bu yardım çağrılarına. Bunların e, ulaşma durumu ve şu anki e, ihtiyaç durumu ne e, aşamada? Şimdi tabii çok uyarlı olan e, kesimler var ülkemizde. Çok sağ olsunlar her yerden, biraz belediyelerden e, yardımlar geliyor. Özellikle tırlarla gelen sular var. Tabi giysi yardımı da istenmişti ilk başlarda ama giderek bir yığın haline dönüşmeye başlıyor. Hı hı. Bu nedenle şu an itibariyle e, ihtiyaçlar kısmen karşılanıyor. E, dolayısıyla fazla da bir e, itirafa da sebep olmamak adına e, sivil inisiyatifteki arkadaşlarımız çok böyle bir yanıt olmasını istiyorlar. İhtiyaç oldukça yardım hı hı hı. Bunların da planlı planlı olarak ulaşması bölgede de bir kaosa evet. sebebiyet Tabii ihtiyaç için oldukça çünkü tırlarla gelen sular var ama koyacak depo edecek yerler bile yok. Hı hı. Bazı mahallelerde mesela su görende falan su altında halen binaların birinci katları dolayısıyla bir depo bile edilemiyor bunlar. O anlamda da bir ayrı bir ülke dönüşüyor. O nedenle ihtiyaç oldukça ee, ve oradaki e, sivil siyasette sorarak bazı yardımların yapılması daha mantabul olur Biz de dinleyicilerimize bu çağrıyı ulaştırmış olalım. E, hı hı. Son e, hava durumuyla peki alakalı bir söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Çünkü yine yağışların e, geleceği bekleniyor gibi haberler vardı. Hı hı. Son bir iki gündür ne durum? Evet, şu an itibariyle kapalı bir hava var. E, yani yağmadı ama kapalı. Yani geceye ağır bilmiyorum. Tabii toprak şu anda oynamış durumda. Bütün yamaçlardaki topraklar oynamış durumda. E, ve doygunlaşmış durumda. Yağmura da doymuş durumda. Dolayısıyla yeni yağmurlar yeniden aynı tehlikeleri yaratabilir. E, Yanık olmak lazım. Hı hı. E, yöneticilerin de biraz daha tedbirli olması lazım. Yani e, çok e, güçlü bir müdahale olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. Yöneticiler tarafından güçlü bir müdahale olduğunu düşünmüyoruz. Halen... Açılmamış yollar, açılmamış menfezler e, var. Açılmamış e, köylü ulaşılmamış köyler var. E, felaket yani yeni bir yağmur. Bir önceki kadar olmasa bile yeni bir yağmur, yeni bir felaket demektir. Hı hı. E, Dolayısıyla bir an önce müdahale daha canlıla başlanacağı bir etmek gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef e, Afet'in kendisi kadar sonraki yönetim safhasında da e, bu tip eksikliklerin ortaya çıkışı faturayı, faturayı maalesef e, büyütebiliyor. E, dediğiniz evet. gibi umarız ki e, zamanında müdahaleler gerçekleşir ve e, daha büyük kayıplar yaşamayız diyelim. Biraz evet. sebeplerini konuşmak istiyoruz. Açık Radyo dinleyicileri e, konuya aşina, e, bu konuya iklim değişikliği yönünden de e, bakan çok sayıda e, yazı gördük. E, biz de programlarda e, Açık Gazete'de olsun, e, Açık Yeşil'de, Yeşil Dalga'da ve ekonomi ekoloji programlarında olsun bu konu e, iyice konuşuldu. iklim değişikliğinin evet. neden olduğu dengesizlik zaten bilinen bir şey, yağış rejimlerinde e, neden olabileceği değişiklik. Hopa'da yaşanan gibi kısa sürede yoğun yağışlar artık çok anormal karşılanmıyor. Ee, ama burada evet. bir parantez açmakta fayda görüyorum. Ee, Sayın Bakan Veysel Eroğlu 3-4 aylık yağışın bir günde yağdığını söyledi. Ama ben kişisel olarak kendisinin neden Türkiye ortalaması ile Hopa'daki yağışı karşılaştırdığını e, anlayabilmiş değilim. Hopa'da yıllık 2000 milimetre yağışın üzerinde e, ortalamaya sahip bir bölge. Bu bölge günlük 250-260 milimetre gibi bir yağış aldığı söyleniyor. E, bu biraz felaketin gerçek sebeplerini gizlemek sanki yağmurun suçlu yağmurmuş gibi davranmak e, anlamına geliyor. Bu yüzden biraz gerçek evet. sebepleri e, ben konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Siz bölgeden biri olarak sadece yağışın fazlalığını sebep gösterebileceğimize inanıyor musunuz? Valla şimdi çok kolay bir yanıt verebilirim size. Takbir-i ilahi desem nasıl olur <gülüyor> bilemiyorum. Genellikle böyle söylüyorlar insanlarla. <gülüyor> <bu gülüyor> Ee, gerçekten tabi çok e, bilinen sonuçta sebepleri var. Yani çok sürpriz olan değil bunlar. E, çok bilinen sebepleri var. Birincisi tabi çok önemli bir şey gerçekten Hopa zaten e, çok e, Türkiye'nin en e, fazla yağmur alan ilçesidir. Hopa, ama bu bilinen bir durumdur. Yani Hopa bir olarak en fazla yağmur alan bir ilçeyse buna göre tedbirlerinizi alırsınız. Planlamalar buna göre yani, yapılır, evet. olarak Yapmanız gereken budur. Ama tabii bu e, felakete yol açan yağmur, panın normal yağmurlarından da değil. Olağanüstü bir şey, 250 kilo e, metrekareye düşen bir yağmurdan söz ediliyor. Dolayısıyla tabii olağanüstü bir e, yağmur yükünün olduğunu kabul etmek lazım. Ancak bunun elbette ki sebepleri var. Küretelikliği değişikliğinin bu tür yağmurlara, bu tür fırtınalara, bu tür e, tayfunlara yol açacağını bilim adamları son 10 yıl içerisinde sürekli söylüyorlar. Sadece biz anlamamakta direnliyoruz. Bunlar bilinen şeyler. İnsanlar bundan sonraki bu tür e, meteorolojik olayların bu şekilde yaşanacağını zaten söylüyoruz. Ha, biz ancak yaşayınca öğrenen bir bilgisayız maalesef. Dolayısıyla şimdi bunu yaşıyoruz. Yani yağmurun e, bu şekilde şiddetli olmasının küresel iklim değişikliğiyle çok doğrudan bir alakası olduğunu biliyoruz. Ama tek başına bunun sebep hayır elbette ki değil. Bu kadar yaşanan sürecinde ya, elbette yağmur yağlanmıştır. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak çok şiddetli bir yağmurun yağdığını görüyoruz. Ancak tedbirleri olsaydı, başka sebepler olmasaydı bu kadar yıkıcı olmuyor. Mesela şunlardan söz etmek isterim sebepleri olarak. Hopa'nın e, bilenler vardır mutlaka. İlmeyilerimizin arasında çok kırık bir arazidir. Yani küçük küçük tepeler, dağlar, çok yükselen dağlar falan böyle vadiler, biz, onlarca yüzlerce vadiden oluşan çok kırık bir arazi var. Her vadiden bir biçimde dereler geliyor, sular geliyor. Şimdi bu yüksek kodlara çıktıkça hadi o yükseklerden yağan yağmurlar aşağıya doğru iniyor giderek. Fakat o yağmurları, yükseklerden yağan yağmurları tutabilen tek bir şey. Orman varlığı. Bu kadar basit. Biz ormanları, eğer dağlardaki ormanları kesmiştiniz. Yüksek alanlardaki ormanları kesmiştiniz. Yani Yağan yağmuru, yağdığını yüksek kodlarda tutamamışsa, o yağmurlar aşağıya doğru inmeye başlamışsa, yüksekte tutamadığınız yağmuru aşağıda tutamazsınız. Çünkü zaten birikerek, coşarak ve hızlanarak gelen bir yağmış söz konusu. Tek bir şey var, orman tutacak bunu. Ama gelin görün ki yaklaşık zannederim 5-6 yıl öncesinde kızıl ağaçların, kestane ağaçlarının orman ağacı olmadığı yönünde bir karar çıktı ve bu bölgedeki bütün kızıl ağaçlar kesildi. Şimdi bunun sorumluluğu kimi vardır yani bu hak mıdır? Bu kararı verenler değil midir Bunların yani yerine bizim, e, tarım ürünleri mi yoksa yapılaşma mı geliyor peki kesildikten sonra? Bunların yerine örneğin çay ekiliyor mesela diyelim. Ama buna da izin vereyim, Yani siz zaten anı hani kızıl ağacını kestirdiğimiz zaman, kestane ağacını kestirmeniz zaman, yani kesilmesine izin verdiğimiz zaman e, yerine bir şey ekilecek yani. yani bu e, coğrafyada yetişen en önemli ürünlerden birisi çay tabii Bakın yani gelip baktığınızda çok güzel de bir görüntüsü vardır. E zaten hani dağların yamaçlarına doğru yükselen en zirveye kadar dağın tepesine kadar çıkan çay bahçeleri vardır. Ama gelin görün ki bu doğru bir şey değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Hem halkımızın adına kabul etmemiz lazım. Hem de yöneticilerin bunu teşvik etmesi nedeniyle onları uyarmamız lazım. Dolayısıyla birinci sebep dağlarda dağların tepelerinde suyu tutmamızı sağlayan tek varlığımız olan ormanların Katledilmesi bu felaketin olmasının bir başka sebebi. Burada çok, başka sebebi çok kısa araya girmek başka... istiyorum. Kusura bakmayın. E, fotoğraflardan da bu çok e, sanki açıkça görülüyordu. Yani bir çamur akmış vaziyette. Yani bu muhakkak toprağın beraber taşındığını, yani sadece suyun değil çıprak arazideki toprağın da beraber taşındığını gösteriyordu ki bu sizin dediğinizle e, çok örtüşen bir şey. Tabii Şimdi bir başka sebebinden söz edeyim bu felaketin. Bir başka sebebi de şudur. Dere ıslahı denilen bir şey yapılıyor son yıllarda. Bunu devlet su işleri yapıyor. Bir rezalet projedir. Çok net söylüyorum bir rezalet projedir. Derne yataklarını betonlayıp, üç tarafını betonlayıp e, suyu bir beton kanalının içine alıyorlar. Ve bu şekilde de derelerin ıslah ettiklerini zannetiyorlar. Derelerin sularıyla toprağın, ağacın köklerin, bitkilerin taşların bağını kesen bu yapılaşma kesinlikle bu sellerin önüne açan felaketin önüne açan sebeplerden birisidir. Çünkü normal ekosistem içerisinde akan dere işte ağaca çarpar, taşa çarpar, orman ağacına çarpar işte köklerle buluşur ya veya çok şey olduğu zaman, taşkın olduğu zaman Yan bahçelere geçer, oralara biraz küçük zararlar verir ama yayılır. Yayılır yani bir toplanma yayılır. Hı hı. Fakat bu kanallar gelin görün ki tek böyle dümdüz bir hat üzerinden yapılan kanallar o ya, bütün e, gelen yağmuru topladıkları gibi onu hızlandırıyorlar. Gelen yağış dağların başından gelen yağış ve yağmurlar yavaşlayamadan ve giderek hızlanarak Aşağılara inmeye başladım. Bir Su Ve su önce, otobanı gibi bir şeyden o. bahsediyorsunuz aslında. Efendim? Bir su otobanı gibi bir şeyden bahsediyorsunuz aslında. Yani sulara böyle otoban o, Orada o giderek ızlanan yağmurun şey ne, suyun gücünü hiç kimse engelleyemez. Aşağılara indiği zaman o ya, suyun gücü artık o engellenemez bir şeye dönüşüyor. Su çok güçlü bir şey. Yani düşünün ki mermeri deler su. Evet. Yani kullandığınız yere bağlı siz onu alıp o kanalın içerisinde hızlandırdığınız zaman artık onu durdurmanız mümkün değildir. İkinci Peki, sebebi de budur. Hı hı. Bir başka sebebinden daha söz edeyim. Bakın bu özellikle HES'ler ve madenler e, belki bu hani, o kadar bunun sebep olmamış olabilir bu. Ama genel, genel bir şeyden söz ediyorum. Bütün dere yataklarımız, HES inşaatları ve madenler nedeniyle hafiyatlarla doldurulmaktadır. Karadeniz'in tümünde böyledir. Hangi es yapısına giderseniz gibi çıkarılan bütün harfiyat dere yataklarına bırakılmaktadır. Dere yataklarında birisen harfiyat işte en küçük su birikintisinde veya yağmur artışında o derede buluşuyor ve aşağılara doğru kaymaya başlıyor. Sizin o gördüğünüz o işte dağ yamaçlarından inen toprak görüntülerin sebebi <Gülüyor> budur. Normalde ki normalde coğrafyada bulunan toprak değil. Oynanmış, kazılmış ve bir yere boca edilmiş toprak yığınlarıdır. Ve onlar en küçük yağmurla birlikte zaten doygun hale gelip patlayarak aşağı doğru iniyorlar. Hopa e, tarafında özellikle orman alanlarında işte o çaylıklara giden yolların yol yapım inşaatları vardır. Yollar yapılmıştır. Her çay bahçesine bir de özellikle yol götürülmeye çalışılmaktadır. Çok sert bir arazide yapılan yollar o coğrafyayı parçalayan ve dolayısıyla... Bu etkisine maruz bırakan ve bu etki nedeniyle de çok çabuk aşağılara doğru heyelana sebep olan bir unsur olmaktadır. Dolayısıyla bir sebebi de yani meydana gelen felaketin bir sebebi de budur. Hı hı. Tüm bu anlattıklarınız suyun hızlı bir şekilde aşağı inmesine neden olan şeyler. Ee, hadi evet. bunların hepsini ha. yaptık. Anlamakta güçlük çekilen bir durum da suyun toplandığı noktada görülen e, yapılaşma. E, bu konuyla ilgili e, neler söylemek mümkün? Şimdi tabii yanlış yapılaşmalar var. Bunlar bilinen şeyler. Yani çok söylenmiştir. Dere yataklarında yapılaşma olmasın diye. Doğrudur. Da. Kesinlikle de doğrudur. Dere yataklarında yapılaşmanın giderek önlenmesi lazım. Fakat yani bunu kim önleyecek ona bakmamız lazım. Yani bunu bir köylüden beklemek, o coğrafyada yaşayan insandan beklemek çok zor. Bakın siz gidip devlet olarak hastaneleri dere yataklarına yapıyorsanız, Gidip TOKİ konutlarını dere yatağına yapıyorsanız köylü oraya bakar ve gider yapar zaten. Hı hı. Yani siz önce siz kendinizi düzelteceksiniz. İdare edenler düzeltecek. Ondan sonra o köylüye söyleyebilirsiniz dere yatağına niye yaptım diye. Doğrudur. Var çok var. Gerçekten de var. Hı hı. Her hı hı. dönemde de olmuş. Bu konuda de suçlanıyoruz ama son dönemde bu TOKİ inşaatları, hastane inşaatları, üniversite inşaatları, dere yataklarına yapılanlardan söz ediyorum. Yıkılanlar, su basanlar. Tampunda biliyorsunuz o devlet kolları işte. Eee toplu kontrol düşük falan. Ben yani çok yaşanan şeyler bunlar. E Hı -hı. şimdi Hı -hı. E, vatandaş e, önce bunlara bakar, sonra gider de resme yapar ya. Yani. Doğru. Ama bu haklı olduğu anlamında değildir. Fakat Hı -hı. bir şeyi düzeltecekse o anlamda söylüyorum. Bir şeyleri düzeltmeye başlayacaksak, bir anlayışı değiştirmeye çalışacaksak önce devlet yapacaksın yani. Vatandaş sen yasaklı yerinden düşün önce kendini yapman lazım. Bunun için e, bu doğru olmakla birlikte e, belki bu e, felaketin sebepleri arasında sayacağımız, en son sırada sayacağımız hı hı. şeylerden birisidir bana göre. Bizde e, e, bir... tabii şunu söylemem hı. lazım. E, yine bir sebeplerden birisi de şu. Tabii kent içindeki yapılaşmalar da e, son derece e, sakıncalı. E, sadece dere yatakları anlamında değil, kanalizasyon sistemleri anlamında. Yukarıdan gelen derelerin denizle birleştiği noktalarda mentezlerin çok dar ve e, tıkalı olması anlamında e, yine Karadeniz sahil yolunu burada özellikle belirtmek lazım. Bunu atlamamak lazım. Karadeniz sahil yolu sadece Hufa'da değil. Bütün Karadeniz boyunda, boyunca bir set oluşturmuştur. E, yukarı Dağlardan gelen, yükseklerden gelen bütün su, sular gelip bu setin önünde birikmekte denize ulaşamamakta ve geriye basmakta. Geri bakma, bütün evet. Karadeniz'deki Giresun'da, İzlede, bildiğiniz bu alanda Karadeniz'in tümündeki sel felaketlerinin tümünün sebeplerine baktığınızda bunu görürsünüz. Hı hı hı. Karadeniz sahili yolu bir set olmuştur ve bu setin arkasında su bir Ben şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Siz de bir hukuk insanısınız. Bu konuyla ilgili verilen görüşlerde... İşte 50 yılda bir olabilen bir felaket 100 yılda bir böyle açık arttırma gibi en son 500 senede bire kadar vardı yapılan açıklamalar bunların sıklaşacağını biz iklim değişikliği nedeniyle biliyoruz bölge hukuki olarak hukuk açısından bu tip felaketlere daha hazır hale mi geliyor yoksa çıkan yasalar ve mevcut durum nedeniyle daha kötü bir noktaya mı gidiyoruz? Valla giderek tehlikeye daha açık hale geliyoruz. Bu Sayın Bakan oldu maalesef böyle saçma sapan şeyler söylüyor giderek sürekli söylüyor. Şimdi bu 500 lafını çok kullanır kendisi. Yani mesela daha önce, birkaç yıl önce de Boşka Barajı'nın daha doğrusu 5-6 yıl önce Boşka Barajı'nın ömrünün 500 yıl olduğunu söylemişti. Boşka Barajı 10 yıl oldu doldu. Yani çamurla doldu şu anda. 500'ü çok seviyor. Neden bilmiyorum. Yani hangi sebeple 500-500 diye ısrar etkeni bilemiyorum. Herhalde ağız alışkanlığı olsa gerek. Fakat kendisi çok bu işlerin sorumlusu olan bir insandır. Yaklaşık 5-6 yıl önce Şavşat'ta Tigrat Devesi bir yine benzer bir şekilde coştu. Ve Tigrat Devesi'nde devlet işlerinin yapmış olduğu kanallar, önüne koyduğu, derenin önüne konulan setler, Beş peşe yıkılarak en üstteki yıkıldı arkasından biriken su diğerlerini yıka, yıka domino etkisi göstererek domino taş etkisi göstererek 7 tane set beş peşe yıkıldı ve 5 kişinin ölümüne sebep olundu. Ondan sonra bu dediğimiz bakan gelip Şafşat'ta Allah'tan biz bu setleri yapmıştık yoksa çok daha büyük bir felaket olacaktı demek istedik. Yani bir kelime bulamadım. Çok üzüldüm. bulunduğu diyelim. Kafesini gösterdi. Gerçekten de inanılmaz bir şeydi. Gerçekten de. Şimdi yine Hopaya gelmiş. Getemi'nin tekrar gelmiş Hopaya ve Hopada takdiri ilahi diyor. Bir tane yakın öğren kişiyi televizyonda izledim. Takdiri ilahi diyor. Yani o kadar işler acil bir durum ki. O kadar ayıp bir şey ki aslında. Takdiri ilahi imam söyler. Gönderirsiniz bir ama o söyler. Ama devletin bir bakanı gelip hakki ilahi diye bir şey söyler mi? Böyle bir şey olur mu? Ne kadar ayıp? Devletin bakanı gelir orada o işin sorumluluğun ne olduğunu görür. Ne neyi eksik yaptığını söyler. Nasıl bir hata yaptıklarını söyler. İdareden mi kaynaklanan bir hata var? Haftan mı kaynaklanan bir hata var? Bunun sebebi nedir? Bunu söyler. Ama bakan geliyor, hakki ilahi diyor. Ne kadar ayıp ve ne kadar işler ayıptı aslında. Doğru. Peki aynı yani, yardımlar evet. sırasında sivil inisiyatife işin kaldığı gibi bizim neleri değiştirmemiz gerekiyor ki kişisel olarak ya da hukuk karşısında neler talep etmemiz gerekiyor ki artık daha iyi bir noktaya doğru gitmeye başlayalım? Şimdi şu yani kesinlikle bir kere doğayla oynamamak lazım. Mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Yani bütün doğayı, bütün ekosistemi kar edebileceğimiz ve fütursuzca kullanabileceğimiz bir alan olarak düşünmekten vazgeçmemiz lazım. Yani her dereyi HES olarak görmememiz lazım. O derenin güzelliğini, suyun akışını, o ekosisteme can veriyor olmasını düşünebilmemiz lazım. Bu baktığımızda deredeki o güzelliği, suyun sesini duyduğumuz zaman onu sesi olarak hissetmememiz lazım. Bu mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Artık 176 tane hesten söz ediliyoruz. Üzerinde Hest olmayan deremiz kalmamış. Ve yine 325 tane maden ruhsat alanı tespit edilmiş. Ah, sadece küçücük arttığından söz ediyorum. E biz bu, bu coğrafyayla bu kadar oynarsanız bu felaketlerin çok daha büyükleriyle dereyle karşılaşacağız. Bunu herkese söylüyoruz, uyarıyoruz da bu mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Yani bütün derece, bütün bakım şeyi, işte küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Çoruh Vadisi'nin tümünü barajlarla kapatmışız. Şimdi suyumuzu aslında daha önce boşa akar deniliyordu. Şimdi suyumuzu o baraj göllerine seriyoruz ve kurutuyoruz. Ve nem oranı şimdi inanılmaz boyutlarda nem oluşuyor. Artık coğrafyasında ve ondan sonra bunlar yağmura dönüşüyor. Biz de şaşırıyoruz. Niye bu kadar yağmur oldu acaba? Yani dolayısıyla yapacağımız birinci şey mentaliteyi değiştirmek. Bu kadar es, bu kadar maden, bu kadar şeyi bu coğrafya asla kaldırmak Eğer bunlar yapılmaya devam edilirse bu felaketlerin çok daha büyüklerini yaşayacağız. Yani. Doğru. Ee... Ee, hukuksal olarak da tabii ki de, hı hı. hukuksal olarak çevre çevreme mevzuatı artık çekler inanılmaz bir şekilde sadece prosedürü yerine getirmeye dönüp masa başında hazırlanan e, belgelere dönüşmüş. Bugün ben bir e, Alaba Hesle ilgili bir dava açtım. Çet raporunu okudum. Gülmekten ölürsünüz. Bizim Alabavukköy'ün köyünün dosyasındaki çet raporunda kızılmakla ilgili çet raporunun alıntıları var. Tehbiye alıyor şey yapıldığı zaten. Belgeleri var. Yani karıştırmışlar yani arkadaşlar. Yoğunluktan olsa gerek. Rapor, oradaki çet raporuyla da bizdekileri karıştırmışlar ve bizde çet raporu diye sunmuşlar. <gülüyor> yani inanılmaz bir bu hukuk şeyde ve mahkeme kararlarına özellikle şunu belirtmek lazım mahkeme kararlarına uyulması lazım hiçbir mahkeme kararına uyulmuyor ve mahkeme kararları şey, arkadan dolanılıyor siz bir davayı kazanıyorsunuz gidip arkadan yeni bir dava yeni bir set oluşturuyorsunuz hmm. kazanıyorsunuz bir tane daha oluşturuyorlar değiştirdik efendim şurasında hep mi yapıyorlar. Böyle hukuk sistemi böyle adalet böyle <gülüyor> bir, bir hukukçu hukuk olarak olur mu? Bir hukukçu olarak ne kadar zorlandığınızı e, tahmin edebiliyoruz. E, Çok gerçekten işler acısı. Yani insanın yaptığı bir mesleğe saygısının kalabilmesi lazım. Hı. Biz yine de e, her şeye rağmen her şeye rağmen diyoruz ki e, hukuktan başka sarılacak bir şeyimiz yok ama artık bunun yetmediğini görüyoruz ve bunun için de diyoruz ki Halk yaşadığı doğaya ve coğrafyaya sahip çıkmak zorunda. Başka bir şey yok yani. Evet sizinle aslında Cerrahatepe projesinde konuşmak istiyorduk ama maalesef programın artık sonuna geldik süre olarak. Bir program da bununla ilgili yapmak ve Artvin'in yeni karşılaştığı bu tehditle ilgili konuşmak isteriz. Bedrettin Bey çok teşekkür ediyoruz. E ee, ve ben tekrar geçmiş olsun. Bu bir konu çok önemli bir ona bir zaman ayırmamız. Onu onu da onu da yani muhakkak yapacağız. Tabii onu da tamam. muhakkak yapacağız. Sizlere tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz çok teşekkür ederim. ve tüm çok çalışmalarınıza kolay gelsin. İyi diyorsun. yayınlar diliyorum. Evet, e, Hopa'daydık. Son gelişmeleri aldık Avukat Bedrettin Kalın'dan. Kendisiyle, e, kendisi Türkiye'nin en büyük çevre davası olan Cerrah Tepe davasının da öncü avukatlarından. Kendisi de inşallah bir programda bu konu üzerinde yapacağız. Ancak bu haftalık bu süremizin sonuna geldik. E, yine de kısaca bir e, pazarlarımızı sizlere hatırlatalım. Kayseri'deki pazarlarımız e, çarşamba günü Talas'ta, pazar günü Koca Sinan'da, İstanbul pazarlarımız ise